Abdestten sonra yapılacak var nelerdir? Üç tane hadis okuyacağız inşallah. Birincisi Ömer İbnül Hattab radiyallahu teala ahdından gelen Müslim hadisi. Hadis aslında Tirmizi hadisi de yarısı Müslüm'de. Dolayısıyla Tirmizi hadislerimiz daha doğru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi bir kimse abdest alır, ve abdest alışını tam yapar. Abdestten sonra da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la leh, ve enne Muhammeden abduhu ve rasulüh Allahümme ec'alni tevvabine ve ec'alni minel mütevahhirin diye dua ederse ona cennetin sekiz kapısı açılır ve kendisi hangi kapıdan girmek isterse oradan cennete girer duayı tekrar edeyim. Abdestimizi aldık. Güzelce tam abdest aldık. Ondan sonra şu zikirlerle ve duayla dua edilirse ki ilk kısım zikir şehadet, ikinci kısım ise dua. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu Ben Allah'tan başka ilah hak mabut olmadığına şehadet ederim. O tektir ve onun şeriki ortağı yoktur. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü veya ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü herkese caizdir. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna da şehadet ederim der. Sonra da Allahümme c'alni tevvabine Ey Allah'ım sen beni çokça tevbe edenlerden yap al Ve sen beni çokça temizlenenlerden yap diye dua ederse onun için cennetin zaten toplumun 8 kapısı var. 8 kapısı birden açılır ve hangisinden isterse o an ölmüş olsa o kapılardan hangisinden istiyorsa cennete girer diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kimse güzelce abdestini alır bu zikirleri kalpten gelerek yaparsa ve ölürse inşallah cennete. İnşallah. Evet, bu hadis Tirmizi'nin dışında Müslüm'de yarısı var. Ebu Avane, Ebu Davud, Nesai ibn Mace, i̇bn Hibban, Beyhaki Abdurrazak, Ahmet ve Alba'nın irvasında mevcut. Yapıyor muyuz, biliyor muyuz bu duayı? Allahümme cealni minettevvabine ve cealni minel mütetahhirine Onu ekleyelim inşallah. Ezberlenir yaparsa inşallah. Fazileti çok fazla. İkinci bir dua Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala gelen İmam Nesai'nin amelü'l yevm ve leyla İbn-i Sini'nin amelü'l yevme albaninin sahihül camisinde. Yani Suyut'in Camii cami i sagirinde albaninde onu sahihlemiş. Sahihül cami diyor. Orada gelen bir hadis diyor ki Ebu Musa radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme abdest alırken geldim. Ona geldim ki abdest alıyordu. Onu şöyle dua ederken işittim. Abdestten sonra şöyle dua ediyormuş. Ne diyormuş? Allahümme gıfirli zembi ve vesse'u fi ve bârik li fi, li fi rızkı. Bir daha tekrar edeyim. Sonra muayenasına geçelim. Allahümme gıfirli ve vesse'u fi dâri ve bârik li fi, li fi Yani ey Allah'ım benim günahlarımı ört mağfiret et benim evimi genişlet evim bana geniş yap ve rızkımda bereket yap benim için. Benim rızkımı bereketlendir manasında dua edermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü bir dua daha var. İmam Nisa'in'in amelü'l-yevmde ve Alba'nin irvasına gelen bir sahih hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim abdest alır ve Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estagfiruke ve etubu ileyk derse bu sözler bir levhaya yazılır. Allah Azze ve Celle onun üzerine mühürler. Sonra da arşın altına kaldırılır. Kıyamet gününe kadar da muhafaza edilir. Ne değerler var değil mi? Evet. Şu televizyonlar, internetler, iletişim araçları, te telefonlar, sosyal medyalar bunların öğretilmesine, efendim, insanlara ulaşmasına, kullanılmasına kadar faydalı olur değil mi? Kardeşler bu fitne, fesat Adamı öldürmekten daha büyük zulüm. Bunlar ümmetin geleceğini, ahiretini imha ediyorlar. İnsanlar bunlara bakıyorlar, seyrediyorlar, seyrede seyrede. Kanıksıyorlar, sonra kendilerini o hallere yakıştırıyorlar, uyduruyorlar, kendileri de onlar gibi oluyorlar. İster istemez. Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama kardeşler lütfen rica ediyorum sizlerden. Sizlerden de sizlerin şahsına ulaşabildiğiniz insanlardan da evinize bu kanalları sokmayın. Televizyonun başındaki vakit geçirmeyin. Geçirdiğiniz her vakitin size zarar olarak döndüğünü bilin. Allah rızası için bu televizyon illetinden, bu kanallardan, dizilerden, efendim sinemalardan, reklamlardan uzak durun, olabildiğiniz uzak durun. Bunlar zehir saçıyor. Vallahi billahi zehir saçıyor. Bu virüsten falan çok daha tehlikeli. Koronavirüs alır götürür. Kanserden falan çok büyük zehir bunlar. Kanseri alır götürmüyor bir adam. Hiç yoksa sabredersen ecrenin karşılığını alırsın. Ama bunlar insan cehennemin dibine atar vallahi billahi. Allah buyursun. Göz gördüğüm kalp o gördüğünü seviyor. Bu yüzden İslam dini göze sınır getirmiş. İman edenlere söyle bakışlarını indirsinler diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nur suresi 30. ayet. Hemen altındaki ayet 31. ayette iman eden kadınlara da söyle onlar da gözlerini indirsinler. Ne indirsinler gözlerini? Haramdan helale indirsinler. Harama kaldırmasınlar. Şu göz var ya şu göz, o kadar etkili ki insan vücuduna Göz görüyor, kalp seviyor. Kalp sevdi mi bütün vücud ona doğru hücum ediyor. Onu doğru kabul ediyor. Onunla ilgili ne yapması gerekiyorsa ona hareket ediyor. Şu gözü indirmek sakınmak lazım. Şu kulağı sadece Allahu Teala'nın razı olacağı şeyleri işitmeye, dinlemeye sarf etmek lazım. Aksi takdirde bunlar bizi alıp götürüyor bir yerlere. Ve götürdüğü yerler maalesef Allah'ın sevdiği, razı olduğu şeyler taraflar değil. İmam Nesai'nin amelü'l yevm ve'l leyle ve, ve irva da, alibanın irvasına al bir daha tekrar edeyim mi? Her kim abdest alır ve şu sözleri söylerse bu sözler bir levhaya yazılır. Allahu Teala o levhanın üzerine mühürler. Ne mühürler? Bozulmasın diye. Muhafız olsun diye. Mühürler. Sonra da onu arşın altına kaldırır. Allah'ın arşının altına kaldırır. Kıyamet günü gelinceye kadar da orada muhafaza edilir, saklanır. Bu kadar değerli. Allahu Teala mühürlüyor ve kaldırıyor yüce tahtının arşının altına muhafaza ediyor onu. Neymiş? Abdestten sonra yapacak bu zikirler. Subhanekallahumma ve bihamdik. Ey Allah'ım, seni hamdin ile tesbih ederim. Eşhedü en la ilahe illa ent. Senden başka hak mabut olmadığına şahadet ederim. Estağfiruke ve töbileyk. Sana istiğfar eder. Ve sana teybe ederim. Derse her kim işte bunlar Allahu Teala'nın bu şekilde muamele edeceği değerli sözler arşının altına kaldırıyor. Bildiğim kadarıyla sahih olarak abdestten sonra yapılabilecek dualar bunlar. Daha fazlası yok. Olsaydı onları da alırdım çünkü günbegün gün, sürekli tekrar edilmesi gereken bir iş. Abdest. Bunlardan sonra yapılacak zikirler de ne kadar çok olursa o kadar kazanım fazla olur diye size aktarırdım. Evet bu duaların Allah katında icabet olunacak dualar olduğunu umuyor ve o niyetle yapıyoruz.